küçük büyük günahlar günahların bölümleri bütün günahlar 4 vasıftan meydana gelir bunlar 1 rububiyet 2 şeytaniyet 3 behimiyet 4 sebuiyet 1 Rububiyet sıfatına insanı yükselten kibir, iftihar, ceberud, övülmeyi, met edilmeyi, ululuğu, zenginliği sevmek, adını ebedileştirmek, ben sizin Ali Rabbinizim diyecek kadar herkese üstün olma arzusudur. Birçok büyük günahlar bu vasıflardan doğar da, sahibi bunun farkına bile varamaz. Hatta bunları günah bile saymazlar. Halbuki bunlar birçok günahların anası sayılan büyük tehlikelerdir. 2. Şeytani olan ikinci sıfata gelince. Bundan haset, azgınlık, hile, aldatma, kötülük ve bozgunculuğu emretme gibi günahlar doğar. Nifak, bidat ve sapıklıklara davette, bunların içine girer. 3. Behimi, yani hayvani olan üçüncü sıfattan da, aşırılık, köpeklik, yemek ve şehvet düşkünlüğü de, bu vasıftan gelir. Zina, livata, hırsızlık, öksüz malı yemek, ve şehhevi arzular için, nifak yapmak da, bunlara girer. 4. Sebu'î olan vasfa gelince, bundan da gadap, kin, vurup kırmak, öldürmek, sövüp saymak, dövmek gibi kötülükler meydana gelir ki, bütün günahlar bunlardan ileri gelir. İşte günahların ana kaynakları bunlardır. Bütün azâlara günahlar bu kaynaklardan akar. Günahların bir kısmı özellikle kalbe iner. Bunlar küfür, bid'at, nifak ve insanların kötülüğünü istemek gibi günahlardır. Bir kısmı göze, bir kısmı da dile, bir kısmı mide ve edep yerlerine, diğer bir kısmı el ve ayaklarına, bir kısmı da bütün azalarına akar ki, bunlar herkes tarafından bilindiği için açıklamalarına lüzum yoktur. Günahların diğer taksimatı şöyledir. 1. Kendisiyle Allah arasında olan günahlar. 2. Kul haklarıyla ilgili günahlar. 1. Kendisiyle Allah arasındaki günahlar şunlardır. Namaz kılmamak, oruç tutmamak. 2. Kul haklarıyla ilgili günahlar da zekat vermemek, gasp etmek, adam öldürmek, hakaret etmek gibi şeylerdir. Başkasının hakkıyla ilgili olanlar, canda olur, malda olur, ırz ve namusta olur, borç ve mevkide olur. Din ile ilgili olanı, iyi bid'atlara sürüklemek, isyana teşvik etmek, Allah'a isyan edecek sebepleri hazırlamaktır. Nitekim bazı vaizler böyle yaparlar. İnsanın korku ile ümit arasında yaşaması gerekirken, bazı vaizler daima ümit tarafını tercih ederler ve adamı ederler. Günahların en büyükleri, kul haklarıyla ilgili olan günahlardır. Yalnız kul ile Allah arasında kalan günahlar, şirk derecesine yükselmezse, bunların diğerlerine nispetle affı daha çok umulur. Nitekim haberde, divanlar yani yapılan günahlar üçe ayrılır. Bir kısım günahlar var, affı muhtemeldir. Bir kısım günahlar da var ki, mağfiret edilmez. Üçüncü bir kısım günah daha vardır ki, terk edilmez. Mağfiret umulan günahlar, kul ile Allah arasındaki günahlardır. Mağfiret edilmeyen günah ise şirktir terk edilmeyen ve cezası verilecek olan günahta kul haklarıdır diye vart olmuştur. Diğer bir taksimata göre günahlar bir küçük günahlar iki büyük günahlar olmak üzere ikiye ayrılır. Zira Allahü Teala Nisa Suresi 31 ayetinde Mealen, eğer siz, Yasak edildiğiniz günahların büyüklerinden sakınırsanız, sizden diğer kabahatlerinizi örteriz ve sizi iyi bir gidişata sokarız.'' buyurmuştur. Necm Suresi 32. ayeti başında, Onlar ki, küçük günahlar müstesna, günahın büyüklerinden ve fuhşiyattan kaçınırlar. Muhakkak Rabbin geniş mağfiretlidir.'' buyurdu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde beş vakit namaz ve cumalar büyük günahlardan kaçınılırsa aralarındaki küçük günahları yok ederler buyurmuşlardır. Yine Abdullah bin Amr el-As'ın rivayetinde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem büyük günahlar Allah'a şirk koşmak, anne ve babaya asi olmak, adam öldürmek ve yalan yere yemindir buyurdular. İbni Abbas, İbni Mesud, İbni Ömer ve diğerlerinin rivayetlerinden elde edilen neticeye göre a. Büyük günahların dördü kalptedir. 1. Şirk 2. Masiyette ısrar 3. Allah'ın rahmetinden ümit kesmek. 4. Allah'ın azabından emin olmak. B. Büyük günahların dördü dildedir. 1. Yalan yere şahitlik. 2. Namusluk adına iftira. 3. Hakkı iptal eden yalan yere yemin. Bu sahibini cehenneme daldırdığı için bu yemine gamus adını vermişlerdir. 4. Sihir C. Büyük günahların üçü midededir. 1. Her çeşit sarhoş edici içki kullanmak. 2. Yetim malı yemek. 3. Faiz yemek. D. Büyük günahların ikisi eldedir. 1. Hırsızlık yapmak. 2. Adam öldürmek. E. Büyük günahların İkisi edep yerindedir. 1 zina yapmak, 2 livata yapmak. F büyük günahların biri de ayaklardadır. 1 bir, bir kişinin savaşta iki kişiden kaçmasıdır. Manefeti ilahiyeyi korumak, kalbin hayatı korumak, bedenin serveti korumak da şahısların borcudur. Bütün şeriatların maksadı bunlardır. Bu üç şeyde hiçbir milletin ihtilafı düşünülemez. Din ve dünyasında halkın ıslahı için Allahü Teala peygamberler göndersin de sonra kendini ve peygamberlerini marifetten yahut kendilerini ve servetlerini korumaktan onları men etsin diye bir şey düşünülemez. Bütün bunlardan büyük günahların üç mertebe üzere oldukları anlaşılır. Birinci mertebe günahlar, Allah ve Rasulünü marifete mani olandır. Bu küfürdür. Küfürden daha büyük günah olamaz. Zira kul ile Allah arasında en büyük perde cehalettir. Kulu Allah'a yaklaştıran yol ise ilim ve marifettir. Kulun Allah'a olan yakınlığı, O'nun marifetin nispetinde olduğu gibi, uzaklığı da cehaletin nispetindedir. Küfürden sonra gelen cehalet de, allah Teala'nın Teâlâ'nın mekrinden emin olmak ve rahmetinden ümidi kesmektir ki, bu da cehaletin ta kendisidir. Allah'ı bilen kimsenin, azabından emin veya rahmetinden ümitsiz olması düşünülemez. Bundan sonra da Allahü Teala'nın Teâlâ'nın zat, sıfat ve ef'ali ile ilgili olan bidatler gelir. Bunların bazısı, bazısından kuvvetlidir. Bunların aralarındaki fark, cehalet farkı ve Allahü Teala'nın Teâlâ'nın zat, sıfat, ef'al, şerai, evamir ve nevâhîleri ile ilgili olmaları nispetindedir. İkinci mertebe günahlar Nefisleri korumak sayesinde hayat devam eder ve Allah'ı marifet hasıl olur. Bu bakımdan adam öldürmek, küfürden ehven olmakla beraber, küfürden sonra gelen en büyük günahlardandır. Çünkü küfür doğrudan doğruya maksadı yok ettiği gibi, öldürmek de maksada vesile olan hayatı yok eder. Zira dünya hayatı, ahiret için istenir. Ahirete de Allah'ı bilmekle ulaşılır. Hayat olmayınca bu de yok olur. Onun için adam öldürmek en büyük günahlardandır. Adamı helâke sevk edecek, herhangi bir uzunu kesmek veya dövmek de öldürmekten sonra gelir. Bunlar da birbirine nispetle farklıdır. Zina ve livatanın yasaklığı da bu mertebededir. Eğer insanlar şehvetlerini yalnız erkeklerle tatmin yoluna sapsalar, nesil kesilir ve tükenirdi. Bir şeyin vücudunu önlemek, mevcudunu yok etmek gibidir. Livatada da hüküm böyledir. Zina her ne kadar nesli yok etmezse de nesebi karıştırır. İrsiyeti iptal eder. Yardımlaşmayı kaldırır ve bu suretle dünya düzeni bozulur. Değil insanlar, hayvanatta bile düzenin sağlanması için cinsiyet esasına riayet edilir. Bunun için beşeriyetin ıslahını hedef alan dinde zina haramdır. Fakat zina, adam öldürmekten ehvendir. Üçüncü mertebe günahlar Servet, halkın geçimi içindir. Gelişi güzel, zor, hile veya hırsızlık suretiyle servete sahip olmak caiz değildir. Canlıları yaşatacağı için onun da korunması lazımdır. Yalnız bunun diğerlerinden farkı geri alınmasının veya tazmin ettirilmesinin mümkün olmasıdır. Bu bakımdan diğerleri kadar önemli değildir. Geri alınması mümkün olmayan ve alınamayan servetleri haksız yere zimmete geçirmek de büyük günahlardandır. Şarap ve içkinin aklı izale ettiği için büyük günahlardan olması meydandadır. Şeriatın şiddetli vahitleri buna delildir. Ayrıca mantık da bunu kabul eder. Zira hayat arzu edilen bir şey olduğu gibi akıl da sevilen ve arzu edilen bir şeydir. Belki akılsız hayatın bir değeri yoktur. Bunun için aklı izale büyük günahlardandır. Namusluk adına iffetsizlik isnat etmek, malını elinden almaktan ehvendir. Bu dedikoduların büyüğü, ona zinayı isnat etmektir. Şeriat'te bunun hakkında ağır vaidler vardır. Sahabe-i peşin cezayı gerektiren her günahı büyük günahlardan saymışlardır. Bu itibarla bu günahı beş vakit namaz gidermez. Sihire gelince Şayet sihirde küfrü mucib bir hal varsa, büyük günahlardandır. Küfrü mucib bir hal yoksa, büyüklüğü insana zararı nispetindedir. Dünyada işlenen sevap ve günaha, ahirette verilecek derece. Dünya görülen ve bilinen mülk ve şehadet alemidir. Ahiret görünüp bilinmeyen gayb ve melekut alemidir. Dünya demekten maksadımız ölmeden önceki durum, ahiretten maksadımız da öldükten sonraki hallerdir. Görülen alemde görülmeyen alem ancak darbu mesellerle ifade edilebilir. Nitekim Allahü Teala Ankebut Suresi 43. ayetinde "Hem bu misaller var ya biz onları insanlar için beyan ediyoruz. Bunlara ancak alimler anlar." buyurdu. Zira mülk alemi melekût alemine nispetle uyku ve rüya alemi gibidir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar uykudadır, öldükleri vakit uyanırlar, buyurmuştur. Uyanacağın zaman olacak işler, uykuda ancak tabire muhtaç misallerle açıklanabilir. Bunun gibi, dünya uykusunda olanlara, ahiret uyanıklığındaki hayat ancak tabir ilminden anlayabilecekleri misallerle ifade edilebilir. Aklı başında olanlara şu üç misal yeter. 1. Bir, adamın biri İbni Sirin'e gelerek rüyamda elimdeki bir mühürle erkeklerin ağızlarını ve kadınların da edep yerlerini mühürlediğimi gördüm. Acaba bu nedir? diye sordu. İbni Sirin ona sen Ramazan'da müezzinlik yaptın ve imsak vakti sabah ezanı okudun mu diye sordu. Adam, "Evet. Doğru söylüyorsun. Öyledir." dedi. Yine adamın biri İbn Siirin'e, "Rüyamda zeytinyağını zeytinlerin üzerine döktüğümü gördüm. Acaba bu ne demektir?" diye sordu. İbn Siirin, "Zeytinyağı ''Zeytinden olmadır. Aslına gidiyor. Sen cariyelerini araştır. Belki de bunlardan biri genç yaşta esir edilen annen olabilir.'' dedi. Adam araştırınca hakikaten cariyesinin annesi olduğunu gördü. Yine bir başkası İbne i Sirin'e ''Rüyamda incileri domuzların boynuna astığımı gördüm. Acaba bu ne demektir?'' diye sordu İbn-i Sirin sen ehli olmayanlara hikmet öğretiyorsundur dedi adam araştırır böyle olduğunu görür bütün bu tabirler darb-ı mesellerin yolunu gösterirler meselden maksat manayı bir surette eda etmektir peygamberler insanlarla ancak darb-ı mesel şeklinde konuşabilirler çünkü onlar insanlara anlayabilecekleri şekilde hitap etmekle mükelleftirler. Onlar ise dünya uykusundadırlar. Uykuda olan ancak darbe mesel yoluyla meramlarını ifade edebilir. Ancak öldükleri vakit bu darbe meselin doğru olduğunu anlarlar. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müminin kalbi Rahman olan Allahü Teala'nın iki kudret parmağı arasındadır buyurmuştur. Bu bir misaldir ki onu ancak alimler anlar. Cahil ancak misalin zahirini anlar. Çünkü o tevil ve tabirden anlamaz da Allah'a el ve parmak izafe etmeye kalkışır. İnsanlar kıyamet günü dört kısma ayrılır. Bunlar, Halikin, muazzebin, najin ve faizin. Bir memleketi istila eden bir hükümdar o memleketin bazı adamlarını öldürür. İşte bunlar halikindir, helak oldular. Bazılarına bir müddet işkence ederse de onları öldürmez. Bunlar da muazzebin, yani azab olunan kimselerdir. Diğer bazılarını da hiç işkence etmeden serbest bırakır bunlar nacin yani kurtulmuş korkudan emin olmuş kimselerdir diğer bazılarına da mevki ve servet verir İşte bunlar da faizin umduklarını bulmuş olan kimselerdir şayet bu memleketi istila eden hükümdar adil ise bu taksimatı hakkaniyete dayanarak yapar ancak kendini tanımayıp hükümdarlığını kabul etmeyen ve böylece karşısına dikilen kimseleri öldürür. Serbest bıraktıkları da kendini tanıyıp kabul ettiği halde, isyan etmediği gibi barbarlık ve fevkaladelik göstermeyen kimselerdir. Mevki ve rütbe verdikleri de kendisine yardım edip hizmetinde bulunan kimselerdir. 1. Mertebe Bu, Helak olanların mertebesidir. Halükin demekle Allahü Teala'nın rahmetinden ümidini kesenleri kastediyoruz. Zira dünyalıktaki misalde idam mahkumları dediğimiz hükümdarın rızasından ümidini kesenler olduğu gibi misalin manalarını unutma. Bu birinci derece. Ancak Allah ve ahireti inkar eden Yalnız dünya için çalışan münkirlere mahsustur. Zira ahiret saadeti Allah'a yaklaşmak ve onun cemaline nazardadır. Buna da her şeyden önce ancak iman ve tasdik ile erişilebilir. Bunları inkar edip yalanlayanlar ebediyen Allah'ın rahmetinden mahrumdurlar. Çünkü bunlar Allah ve Resulünü yalanlamış kimselerdir. Bunun için onlar da Allah'ın rahmet ve cemalinden ebedi olarak mahrumdurlar. Bu gibilerin vücutlarını cehennem ateşi dağlarken gönüllerini de hasret ve firak ateşi yakar. Bunun için arifler bizim korkumuz cehennem, ümidimiz cennet ve huriler değil. Korkumuz Allah'ın cemalinden mahrumiyet, ümidimizse ona ulaşmaktır derler. Yine bu arifler cehennemden korkmak, cennet ummak gibi karşılık bekleyerek yapılan ibadet alçaklıktır. Arif Allahü Teala'ya yalnız zatı için ibadet eder ve zatını ister derler. Cennetin nimet ve hurilerine hiç heves etmez ve cehennem ateşinden korkmazlar. Zira gönülleri kaplayan ayrılık ve hasret ateşi çok kere vücudu saran cehennem ateşinden daha şiddetli olur. Çünkü ayrılık ateşi gönülleri kaplayan ve allah Teala'nın Teâlâ'nın yaktığı bir ateştir. Gönülleri meşgul eder. Cehennem ateşi ise vücudu yakmakla meşguldür. Gönül ateşi karşısında cehennem ateşi pek sönük kalır. Dünyada vecde kapılıp, keskin kamış kökleri üzerinde yatanlar, hatta ateş üzerinde yürüyenler olup, bunun farkında olmadıkları ve içindeki hasret ateşi galip geldiği için, vücutlarındaki elem ve ızdırabı duymadıkları ve bu daha ağır geldiği gibi, ahirette de durum aynıdır. Hatta şiddetli bir insan, Savaş anında aldığı yaralardan haberi bile olmaz. Çünkü kalbinde yanan hiddet ateşi galebe çalar ve acıyı duymaz olur. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gadap ateşten bir parçadır buyurmuşlardır. Görülüyor ki gönül ateşi cisim ateşinden daha kuvvetlidir. Kuvvetli zayıfı duymayı engeller. Esasen ateş ve kılıcın öldürmesi, vücudun parçalarını birbirinden ayırması bakımındandır. Cismin birbirine bağlılığından daha kuvvetli bir bağ ile birbirine bağlı olan sevgilileri ayıran şeyin daha önemli olduğu meydandadır. Evet, basiretsiz ve şuursuz insanlar bu ruhani elemi fark etmeyebilir. Cismin acısını daha önemli görebilirler. Mesela bir çocuk, top ve topaçla hükümdarlık mevkiinden mahrum kaldığı vakit, o topun elemini çeker. Hükümdarlık elemini aldırmaz. Topu, hükümdarlık makamına tercih eder ve hasmıyla karşılıklı top oynamayı, saraylarda köşkler ve kürsüler üzerinde oturmaya tercih eder. Bütün bunlar, mevkiinin sevgisini gerektiren durumun yokluğu, ve yemeğin zevkini gerektiren durumun mevcud olması sebebiyledir. Bunun sebebi, hayvani sıfatların bu gibi insanları istila etmesi ve meleki vasıfların bulunmasındandır. Bu gibi insanlar, Allahü Teala'dan uzak kalmaktan üzüntü duymadıkları gibi, Allah'a yaklaşmaktan da zevk almazlar. Tad alma yalnız dil, duyma yalnız kulak, ve görme yalnız göze mahsus olduğu gibi bu sıfatlar da yalnız kalpte bulunur. Gözsüz ve kulaksızın görme ve duyma duygularından mahrum olması gibi kalbi olmayanlar da bu zevklerden mahrumdurlar. Her insanın kalbi yoktur. Eğer herkesin kalbi olaydı, Allahü Teala Kaf suresi 37. ayeti başında Şüphesiz ki bunda kalbi olan kimseler için öğüt vardır. Buyurduğunun sahih olmaması lazım gelirdi. Allahü Teala Kur'an'dan ders almayanı kalpten müflis olarak göstermiştir. Şüphesiz kalp derken göğsün sol tarafında sol memenin altında cismâni kalp olan et parçasını murad etmiyoruz. Bizim anlatmak istediğimiz Allahü Teala'nın emir âleminden yaratıp arş-ı halik kürsüsü göğüs diğer azalar ve bütün bedenin kendi alemi ve memleketi olan ruhani kalptir. Nitekim bu sır hakkında Allahü Teala İsra suresi 85. ayetinde ey resulüm bir de sana ruhtan soruyorlar de ki ruh Rabbimin bildiği bir iştir ve size ilimden ancak az bir şey verilmiştir buyurdu. Emir ve hükümdar olan bu kalptir. Zira emir yani maddesiz ve sebepsiz yaratılan şey ile madde ve sebeple yaratılanlar arasında münasebet vardır. Emir alemi halk aleminin hükümdarıdır. O öyle bir gizlilik ve latife-i rabbaniyedir ki o salahta olduğu vakit bütün ceset salahta olur. Onu bilen nefsini, nefsini bilen de Rabbini bilmiş olur. İşte bu vakitte kul Rasulullahın Allahü Teala Adem'i sureti üzerine yarattı. Buyurduğunun altında bulunan gizli manaların kokusunu almaya başlar bunun zahiri manası üzerinde duranlara ve tevilinde zorluk çekenlere merhamet gözüyle bakar. Çünkü rahmet ve merhamet musibet nisbetindedir. İkinci mertebe Azab olacakların mertebesidir. Bunların imanı var, fakat imanlarının icaplarını yerine getirmemişlerdir. Zira imanın başı, Tevhid'dir. Tevhid demek yalnız Allahü Teala'ya ibadet etmek demektir. Heva-i nefsinin arzuları peşinden gidenlerse gerçekte hevalarını mabut edinmişlerdir. Dillerindeki tevhid gerçek değildir. La ilahe illallah tevhid kelimesinin gerçek manası Allahü Teala'nın En'am suresi 91. ayetinin sonunda Ey resulüm sen Allah o kitabı indirdi de sonra onları bırak batıl dedikodularında oynaya dursunlar buyurduğunun manasıdır. Yani Allah'tan başka her şeyi tamamen terk etmektir. Yine la ilahe illallah tevhid kelimesinin manası Allahü Teala'nın Fussilet Suresi 30. ayetinin başında Gerçekten Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra sebat gösterenler buyurduğunun manasıdır. Kendisiyle tevhidin tamam olduğu istikamet ve doğru yol, cehennem üzerindeki sırat köprüsü gibi kıldan ince ve kılıçtan keskin olduğu vakit az da olsa bile Doğru yoldan ve istikametten ayrılmamak imkansızdır. Zira az da olsa insan nefsinin temayülllerine uyabilir. Nefsin arzularına eğildiği nispette tevhidde kemal mertebesinden düşer. Bu da Allah'a olan yakınlık derecesinde noksanlık meydana getirir. Her noksanlığın da iki ateşi vardır. Birisi kaybettiği kemalin hasret ateşi, diğeri kuran ı Kerim'in cehennem ateşidir. Demek ki doğru yoldan azıcık sapan kimseye, iki yönden ve iki şekilde azab olunur. Bu azabın ağırlık ve hafifliği, imanın kuvvet ve zafiyetiyle nefsin arzularına az veya çok uymak bakımından iki sebebe bağlıdır. İnsanoğlu bu kusurlardan kurtulamayacağı için Allahü Teala Meryem Suresi 72 ve 73. ayetlerinde Sizden hiçbiriniz müstesna olmamak üzere illa oraya yani cehenneme uğrayacaktır. Bu Rabbinin üzerine kat'i olarak aldığı, kaza ettiği bir şeydir. Sonra takvaya erenleri kurtaracağız. Zalimleri ise Orada dizüstü düşmüş bir halde bırakacağız, buyurmuştur. Bunun için seleften korku halinde olanlar, bizim korkumuzun asıl sebebi cehenneme gireceğimizi kesin olarak bildiğimiz halde çıkacağımızı kesin olarak bilemediğimizdir. Bir adamın "Ya hannaan, ya mennaan" diyerek bin sene cehennemde yandıktan sonra. Cehennemden çıkacağına dair Rasulullah'ın hadisini duyan Hasan-ı Basri, Keşke o ben olaydım demiştir. Cehennemde yedi bin sene kalacak olan bulunduğuna delâlet eden haberler vardır. Buna göre cehennemde kalmak bir an ile yedi bin yıl arasında değişmektedir. Hatta bazıları cehennemde hiç kalmadan oradan şimşek gibi geçecek, kimisi bir gün, kimisi bir hafta, kimisi bir ay cehennemde kalacak ve böylece yedi bin yıla kadar durum değişecektir. Cehennemde azap şiddetinin son haddi anlatılamayacak derecede ağırdır. Kıyamette en ehven azap, hesapta münakaşadır. Bu tıpkı bir hükümdarın bazı ilgilileri hesapta sıkıştırmasına benzer. Sonra bunlardan bir kısmını bağışlayıp, bir kısmına kırbaç vurması ve bir kısmına da ayrı işkenceler yapması gibidir. Azabın müddeti ve şiddeti olduğu gibi, bir de çeşitleri vardır. Mesela, başkasının yalnız malını zimmetine geçirenle, hem malına hem de canına kastedenlerin azapları bir değildir ırza saldıran, yakınlarına eziyet veren, adam döven, dil, el, burun, kulak ve diğer azaları kesen kimselerin her birinin azapları ayrı ayrıdır. Ahirette cezaların böyle nev'ilere ayrıldığına delalet eden kat'î deliller vardır. İmanın kuvvet ve zafiyeti, ibadetin çokluğu ve azlığıyla günahların çokluğu ve azlığı nispetinde cezalar da değişir. Azabın şiddeti, günahların şiddeti, azabın çokluğu, isyanın çokluğu, azabın çeşitli olması ise, kötülüklerin çeşitli olmaları nispetindedir. Bu hususlar, Kur'an'ın delilleriyle beraber, iman nurunun yardımıyla basiret sahiplerine keşfedilmiştir. Allahü Teala, Fussilet Suresi 46. ayetinin sonunda, Yoksa Rabbin asla kullara zulmedici değildir. Mü'min Suresi 17. ayetinin başında, Bugün herkes kazandığı ile cezalanacaktır. Necm Suresi 39. ayetinde, Hakikaten insan için kendi çalıştığından başkası yoktur. Zilzal Suresi, 7. ve 8. ayetlerinde işte kim zerre ağırlığınca bir hayır yapıyor idiyse onun sevabını görecek. Kim de zerre ağırlığınca şer yapıyor idiyse onun cezasını görecek. Buyuruldu. Bütün bu derecelerin iyilik ve kötülüklerle ilgili olduğu, şeriatın kat'î delili ve marifet nuru ile bilinmiştir. Fakat bu tahsilatı zannidir. Dayanakları, haberlerin zahiri ve basiret nuru ile yapılan araştırmalardan elde edilen neticelerdir. İmanın esasını kuvvetlendirip, büyük günahlardan kaçınan, İslam'ın beş şartını yerine getiren ve ancak ısrarsız bazı küçük günahları irtikab eden kimsenin azabı, hesapta münakaşa şeklinde geçer. Zira hesap sonucu, bu adamın sevapları ağır gelir. Çünkü haberde, beş vakit namaz, cuma ve ramazan büyük günahlardan kaçınmakla, aralarındaki küçük günahlara kefaret oldukları nas-ı Kur'an ile sabittir. Kefaretin en küçük derecesi, hesabı kaldırmadığı takdirde azaba mani olmaktır. Durumu bu olan kimsenin sevabı ağır gelip, hesabı sona erdikten sonra layık olan, razı olduğu bir maişette olmasıdır. Evet, ashab-ı yemin ve mukarrebine katılıp, cennet-i adn veya firdevs-i inebilir. Çeşitli iman sahipleri de böyledir. Çünkü iman iki şekildir. Biri avamın imanıdır. Buna taklit yoluyla iman derler. Onlar duyduklarına inanır ve buna devam ederler. Diğeri keşif yoluyla imandır. Bu da Allahü Taa'lanın bahşettiği nur sayesinde keşif yoluyla gerçeği olduğu gibi görerek yapılan imandır. Her mevcut olduğu gibi buna açıklanır da her şeyin Allahü Taa'laya döndüğünü anlar. Zira gerçek mevcut yalnız Allahü Taa'lanın zat ve sıfatıdır. Bu imana sahip olanlar firdevs-i alaya yerleşen kimselerdir. Meleyi alaya en çok yakın olanlar bunlardır ki bunlar da kendi aralarında sınıflara ayrılırlar. Bir kısmı sabikun'dur. Bunlar hesapsız, kitapsız cennete gireceklerdir. Bir kısmı bunlardan biraz geride. Bunlar arasındaki derece farkı Allah'ı bilmelerindeki derece farkı nispetindedir. Allah'ı bilen ariflerin dereceleri sayılamayacak kadar çoktur. Çünkü Allahü Teala'nın celalini künhü ile idrak etmek mümkün değildir. Marifet deryası sahil ve derinliği olmayan bir denizdir. Dalgıçlar kendi kuvvetlerine nispetinde bu deryaya dalar ve ezelde mukadder olan nispette bu deryada dolaşır. Allahü Teala'ya giden yolun sonu budur. Onun için bu yola giren saliklerin derecelerinin de sonu yoktur. Asab-ı yemin'den olup taklit yoluyla iman edenlerin dereceleri ise mukarreplerin derecelerinden daha düşüktür. Bu anlattıklarımız farzları yerine getirip büyük günahlardan kaçınan kimselerdir. Yani İslam'ın 5 şartından olan namaz, oruç, aç zekat ve şahadet kelimesini yerine getirenlerdendir. Fakat bir veya birkaç büyük günah işleyen yahut İslam'ın rükünlerinden birini ihmal edip terk eden kimse şayet ölümden önce nasuh tövbe ile tövbe ederse hiç günah işlemeyenler arasına katılır. Çünkü günahlardan tövbe eden hiç günah işlememiş gibidir kirlenen elbise yıkandığı vakit temizlendiği gibi o da tövbe sayesinde tertemiz olur. Şayet tövbe etmeden ölürse bu hal ölüm anında tehlikelidir. Çünkü onun günaha ısrarı imanının sarsılmasına sebep olabilir de son nefeste imansız gidebilir. Hele taklidi iman sahipleri için bu daha tehlikelidir. Çünkü taklit her ne kadar kesin olsa da küçük bir hayal ve şüphe ile çözülme kabiliyetindedir. Ama basiret sahibi ariflere gelince bunlar nispeten son nefeste imansız gitmekten daha uzaktırlar. İster taklidi iman sahibi olsun, ister keşif yoluyla imana sahip olsun, işlediği büyük günahlardan tövbe etmeden ölürse Allahü Teala'nın kendi fazluk kereminden affettikleri hariç diğerleri münakaşalı geçen hesabın azabından daha ağır bir şekilde azab olunurlar. İkabın çokluğu ısrardaki müddete göre şiddeti ise işlediği büyük günahın çirkinliğine göre azabın nevileri de günahların çeşitlerine göre değişir. Azabın müddeti sona erince taklidi iman sahipleri Asab yeminin yanına, alifler de alahe illiyyine yükselirler. Zira haberde varit oldu ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, cehennemden son çıkacak adama bütün dünyanın on misli gibi cennette yer verilir, buyurmuştur. Bu fazlalığı yüz ölçümü şeklinde değerlendirmemek lazım. Çünkü bunu bu şekilde anlamak, dar bu meseleleri bilmemektir. Mesela, falan falandan bir deve aldı ve ona on mislini verdi dendiği vakit, devenin değeri on lirayken yüz lira verdi demektir. Yoksa burada devenin on misli manası murad olunsa, bunun aslı olmadığı meydandadır. Çünkü verdiği para, değil devenin on misli, devenin binde biri ağırlığında da değildir. Bu değer madde bakımından değil, mana bakımındandır. Çünkü deve ağırlığı ve büyüklüğü bakımından değil, belki maliyeti bakımından ele alınmıştır. Ruhu maliyeti, cismi ise eti, kemiği ve kanıdır. Yüz dinar ruhi muvazenesidir, cismi muvazenesi değildir. Bu, altın ve gümüşten maliyetinin değerini tespit edebilenler ve bunu bilenler için doğrudur. Hatta cisim bakımından bir santigram ağırlığında ve fakat değer bakımından yüz dinar değerinde olan küçük bir inciyi verdiği vakit yine 10 misli değerini verdim demesi doğrudur. Fakat bunu ancak sarraflar bilir. Çünkü cevherin ruhu yalnız bakmakla bilinmez. O ayrı bir hünerdir. Bunun için çocuk ve bedevi incinin kıymetini bilemez. İnciye nihayet bir taş diye bakar ve bu bir santigram ağırlığında bir taştır. Deve ise bin kilo ağırlığındadır. Bu adam on mislini verdim demekle yalan söylüyor, der. Gerçekte yalan konuşan o çocuk ve bedevidir. Çocuğun bu durumu ayırabilmesi için olgunlaşması ve cevherin özelliğini diğerlerinden ayırabilecek seviyeye gelmesini beklemek lazımdır. O zaman kendisi doğruyu anlar. Arif de bu muvazenede Resul i Ekrem'in doğruluğunu mukallide anlatmaktan acizdir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadiste ''Cennet göklerdedir.'' buyurdu. Gökler ise dünyadadır. Daha bir adamın yeri dünyanın on misli kadar nasıl olabilir? İşte bu tıpkı cevherden anlayan bir adamın, bir çocuğa cevherin kıymetini anlatamamasına benzer. Bedevi de aynı çocuk gibidir. Bir sarraf, bir bedeviye cevherin kıymetini anlatmakla memur edildiği vakit, acınacak duruma düştüğü gibi, ariflerin de bu muvazeneyi ahmak bir adama anlatmakla uğraşması acınacak bir haldir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Üç kişiye acıyın, cahiller arasında kalan alime, zengin iken fakir düşene ve kabile arasında hatırlıyken itibarını kaybedene buyurmuştur. Bütün bu incelikleri bildikten sonra artık Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellem cehennemden en son çıkan kimseye cennette bu dünyanın on misli verilir buyurduğuna inanman lazım gelir. Sakın gözünün gördüğü ve diğer duyularının anladığı şekilde bir tasdike yeltenip de, cennette dünyanın on misli büyüklüğünde yer verilir şeklinde bir mana anlama. Çünkü o zaman, dört bacaklı eşekten tek bir farkın kalır, o da iki bacaklı olmandır. Şüphesiz cehennemden çıkacaklar, yalnız muvahhidlerdir. Biz muvahhid derken yalnız dilinde la ilahe illallah diyenleri kastetmiyoruz. Çünkü dil mülk alemi görülen ve bilinen varlıklardandır. Dildeki tevhidin faydası ancak bu alemde söker. Dilinde tevhidi getiren öldürülmez ve malı elinden alınmaz. Fakat bu ölünceye kadar devam eder. Ölüp de beden ve serveti elinden gidince o zaman yalnız dil ile tevhidin bir faydası olmaz. İşte o zaman aranan tevhidde sadakattir. Tevhidin kemali her işi Allah'tan bilmektir. Bunun alameti hiçbir surette kimseye kızmamaktır. Bu gibiler vasıtaları değil asıl müsebbipleri görürler. Anlattığımız bu tevhidde insanlar farklıdırlar. İnsanlardan bazıları dağlar gibi imana sahip iken, bir kısmı bir miskal, diğer bir kısmı da bir zerrecik imana sahip olurlar. Cehennemden ilk çıkacak olan, kalbinde bir dinar ağırlığında imanı olandır. Cehennemden en son çıkacak olan da, kalbinde zerre kadar imanı olandır. Şüphesiz miskal ile zerre arasında da birçok farklar vardır. Bunların sahipleri de ağırlık derecesine göre sıra ile cehennemden çıkacaklardır. Daha önce açıkladığımız gibi miskal ve zerre tabirleri de birer misaldir. İnsanları en çok cehenneme sokan kul haklarıdır. Çünkü bu haklar terk edilmezler. Diğer günahların affı umulur. Nitekim haberde, Kul, Allah huzuruna getirilir. Amel defterinde öyle sevapları vardır ki, bu sevaplar kendisinde kalsa rahatça cennete girer. Fakat hak sahipleri sırada bekler. Birisine sövmüş, birisini dövmüş, diğerinin malını gasp etmiş. Adamın sevaplarından herkesin hakkı verilir. Öyle ki kendisinde bir şey kalmaz. Halbuki daha birçok alacak sahipleri beklemektedirler. Melekler durumu Allahü Teala'ya arz ederler. Allahu Teala "Onların günahlarını bunun sırtına vurun ve kendisini cehenneme atın." buyurur. Başkasının günahlarını yüklenmek yoluyla kendisi helake gittiği gibi hak sahipleri de onun sevaplarını almakla cehennemden kurtulurlar. Hikaye edildiğine göre İbn Celağa ahbaplarından birisi gelerek biz seni çekiştirdik, hakkını helal et dedi. İbn Cela ona hayır helal etmem çünkü benim amel sayfesinde en parlak sevabım odur. Ben onu nasıl mahvederim dedi. Gerek İbn Cela gerek başkaları dostlarımın günahı benim sevabımdır. Onlarla ''Amel sahifelerimi süslemek isterim.'' demişlerdir. Kıyamet gününde insanların saadet ve şekavet derecelerinden anlatmak istediklerimiz bunlardır. Bütün bunlar, görünüşteki sebeplere göre verilen hükümlerdir. Bu tıpkı bir doktorun raporu gibidir. Doktor, ''Bu hasta ölür, çaresi yoktur. Bu hasta ise şu ilaçlarla tedavi edilir.'' der. Bunlar kesin hüküm değil, birer zandır. Ancak çoğunlukla isabet ederler. Fakat bu arada doktorun mutlak surette ölür dediği ölmeyebilir. İyi olur dediği de ölebilir. Bu insanların ruhlarında Allahü Teala'nın Teâlâ'nın bir sırrıdır. Bunun tamamına ermek beşer kudretinde değildir. Ahirette necat ve kurtuluş da böyledir. Bunların da beşerin muttali olamayacağı gizli sebepleri vardır. Biz buna af ve rıza ile kurtuluşa erişmek, gadap ve intikam ile helakete sürüklenmek deriz. Bütün bunların ardında ezeli olan ilahi meşiyetin sırrı yatar ki buna kimse muttali olamaz. Bunun için günahı ne kadar çok olsa da asilerden Allahü Teala'nın dilediğini affedeceğini, ibadeti de ne kadar çok olsa bile küçük bir kusurundan dolayı dilediğine azap edeceğini caiz görmek bize vaciptir. İtimat takvaya'dır. Takva da kalbedir. Sahibi için bile buna muttali olmak zor iken başkaları bunu nasıl bilir? Fakat affı gerektiren gizli bir sebepten Allahü Teala'nın affediciği ve Allah'tan uzaklaştırmayı gerektiren gizli bir sebepten Allahü Teala'nın azab edeceği basiret sahiplerine keşfedilmiştir. Eğer böyle olmasaydı af ile gadabın amel ve vasıf karşılığında olması sahih olmazdı. Yine bunun gibi kötülüğe ceza verilmese adalet tecelli etmezdi adalet olmasa Allahü Teala Fussilet suresi 46. ayetinde Rabbin kullara zulmedici değildir ve Nisa suresi 40. ayetinde şüphesiz Allah zerre kadar haksızlık etmez buyurdukları sahih olmazdı. Halbuki bunların hepsi sahihtir. İnsan için ancak çalışması vardır ve çalışmasının karşılığını görecektir. Her nefis kazancına bağlıdır. Onlar döndükleri vakit Allahü Teala da onların kalplerini çevirir. Onlar kendilerini değiştirdikleri vakit Allahü Teala da onlardaki nimetlerini değiştirir. Nitekim Ra'd suresi 11. ayetinde bir kavim özlerindeki güzel hal ve ahlakı değiştirip bozuncaya kadar Allah şüphesiz ki onun halini değiştirip bozmaz buyurulmuştur. Bütün bunlar göz ile görmekten daha açık bir şekilde basiret sahiplerine keşfedilmiştir. Zira göz bazen şaşabilir. Uzağa yakın, yakını uzak, küçüğü büyük, büyüğü küçük görebilir. Fakat kalp gözü şaşmaz. Hüner kalp gözünü açmaktadır. Basiret açıldıktan sonra artık şaşmak ve yalan söylemek diye bir şey bahis konusu değildir. Buna işaret olarak Allahü Teala Necm Suresi 11. ayetinde Gözün gördüğünü gönül yalanlamadı buyurmuştur. Üçüncü mertebe. Bunlar, Necat bulmuş, kurtulmuşlar mertebesidir. Necattan maksat yalnız selamete ermektir. Yoksa huzur ve saadet değildir. Çünkü bunlar hükümdara hizmet edip de hilatler ve mevkilere nail olanlar değiller. Bunlar hizmet etmemiş fakat cezalandırmayı gerektiren bir kusur da işlememişlerdir. Herhalde bunlar da deliler, Din namına bir şey duymayan ve bedevi hayat yaşayanlar da bunlar arasında olabilir. Bunlarda Allah'ı tanıma bulunmadığı gibi inkar da yoktur. İbadet olmadığı gibi isyan da yoktur. İşte bunlar ne cennet ne de cehennem ehlidir. Belki iki mevki arasında bir mevkiye inerler. Şeriat dilinde buna âraf denir. İnsanlardan bir kısmının buraya gireceği, Kur'an ve hadis ile sabittir. Fakat falanca da buraya girecek diye hükmetmek zordur. Mesela çocukların burada kalacaklarına hükmetmek çok zordur. Bunu ancak peygamberler bilir. Bir veli, peygamberler derecesine yükselemez. Çocuklar hakkındaki haberler de birbirine uymamaktadır. Dördüncü mertebe Faizin yani unduklarını bulanların rütbesidir. Bunlar mukallit değil, arifler ve sabikundan olan mukarreplerdir. Zira mukallit her ne kadar cennetteki makamına kavuşmuşsa da ancak ashab-ı Fakat bunlar Allah'a yakın olan kimselerdir. Bunların mevkilerini anlatmak mümkün değildir. Ancak Bunların makamı hakkında açıklanması mümkün olanı Kur'an-ı Kerim açıklamıştır. Şüphesiz Allah-u Teala'nın açıklaması üzerine başka bir açıklama yapılamaz. Bu alemde açıklanması mümkün olmayanı Allahü Teala Secde Suresi 17. ayetinde artık onlar için yapmakta olduklarına bir mükafat olarak gözlerin aydın olacağı nimetlerden kendilerine neler gizlenmiş olduğunu kimse bilmez buyurmuştur. Yine Resulullah'ın haber verdiği bir kutsi hadiste Allahü Teala, salih kullarım için gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve hatta hatıra ve hayale gelmeyen şeyler hazırladım buyurmuştur. İşte Ariflerin de istediği bu alemde hatır ve hayale gelmeyen şeylerdir. Hurilere, köşklere, meyve ve yiyeceklerle süs eşyalarına gelince onlar bunlara haris olmadıkları gibi bunlarla da yetinmezler. Onların tek istekleri Allahü Teala'nın cemaline bakmaktır. Saadet ve zevklerin son haddi budur. Bunun için Rabia Yadeviye'ye cennet ile aran ve ona olan hevesin nasıl? diye sordular. Buyurdu ki, önce komşu, sonra mesken. Bunlar öyle kimselerdir ki, cennetin sahibine olan sevgileri, cennet ve süsünü onlara unutturmuştur. Hatta yalnız cenneti değil, her şeyi ve kendi nefislerini bile unutmuşlardır. Bunların hali aşırı derecede muhabbete yakalanan kimsenin durumuna benzer. Onun tek arzusu sevgilisinin yüzünü görmektir. Bu uğurda çektiği sıkıntılardan haberi olmaz. Hatta bedeni ıstıraplarını bile duymaz. Buna kendinden geçmiş denir. Tek emeli sevgilisidir. Artık başkasına bakacak hali yoktur. Hatta kendisinden bile haberi olmaz. İşte bu hal dünyada hatır ve hayale gelmeyen şeylere insanı ahirette ulaştırır. Kör ve sağır insanlar, renk ve sesleri, göz ve kulakları açılmadan hatırlayamadıkları ve ancak göz ve kulakları açıldıktan sonra bunları ayırabilecekleri gibi, dünya yaşayışındaki perdenin ardında da bu zevkler hatır ve hayale bile gelemez. Bu zevkler ancak dünya hayatının ortadan kalkmasıyla keşfedilir, ve o temiz hayatın zevkine erilir. Küçük günahın büyük olması Devam sebebiyle küçük günah, büyük günahlar arasına girer. Bunun için de küçük günah devam ile büyür, büyük günah istiğfar ile yok olur denmiştir. Tekerrür etmeyen büyük günahın affı, devam ile küçük günahın affından daha çok umulur. Bunun benzeri, bir taş üzerine çokça bir su dökülse, taşta bir iz bırakmadan akıp gittiği halde, aynı su damla damla taşa dökülürse, taş üzerinde iz bıraktığı gibidir. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Amellerin hayırlısı az da olsa devamlı olarak yapılandır.'' buyurmuştur. Eşya zıddıyla keşfedilir. Buna göre, Devamlı olmayarak birden yapılan çok amelin kalbi nurlandırmakta tesiri az olup, az da olsa devamlı yapılan amelin kalbi nurlandırmakta tesiri daha çok olduğu gibi. Devamlı olarak işlenen küçük günahların da bir defa yapılan büyük günaha nispetle kalbi karartmaları daha çok olur. Ancak burada önemli olan bir cihet vardır. Çoğunlukla büyük günahların yolu küçük günahlardan geçer. Mesela görmek, konuşmak ve ellemek gibi mukaddimeler olmadan zina, dedikodu, kavga ve husumetler olmadan da adam öldürmenin olamayacağı gibi. Demek ki her büyük günahında, evvelinde ve sonunda küçük günahlar bulunur. Onlarla başlar ve onlarla sona erer. Şayet bunların dışında ani olarak bir büyük günah işlenir ve buna devam edilmezse bunun affı devamlı olarak işlenen küçük günahlardan daha ümmetlidir. Küçük günahın büyük günahlar meyanına geçmesinin sebeplerinden birisi de günahı küçümsemek ve hiçe saymaktır. Zira insanoğlu işlediği bir kusuru büyük gördükçe Allahü Teala onu küçültür. Fakat küçük gördükçe Allahü Teala onu büyütür. Çünkü kişinin o günahı büyük görmesi ondan nefret edip hoşlanmadığından ileri gelir. Bu durumda o günah kendisine fazla tesir edemez. Fakat onu küçümsemesi, onunla ünsiyet etmesini ve bu suretle kalbine daha çok tesirini sağlar. Halbuki aranan itaat ile kalbin nurlanması ve kaçınılan şeyde isyan ile kalbin kararmasıdır. Bunun için gafletle işlenen günahtan sorumlu tutulmaz. Çünkü bu gibi günahtan kalp müteessir olmaz. Nitekim haberde, mü'min günahını başı ucunda bir dağ gibi görür ve üzerine yıkılacağından korkar. Münafık da günahını, hemen uçurabileceği burnuna konan bir sinek gibi görür diye varit olmuştur. Diğer birisi affedilmeyecek günah kişinin hiçe sayar vaziyette keşke işlediğim her günah bunun gibi olaydı dediği günahtır demiştir. Müminin günahı büyük görmesi Allahü Teala'nın celal ve kahrını bilmesindendir. İşlediği günahı kime karşı işlediğini ve onun büyüklüğünü düşündüğü vakit, günah küçük de olsa onu büyük görür. Nitekim Allahü Teala, peygamberlerden birisine, sana verilen hediyenin küçüklüğüne değil, onu gönderenin büyüklüğüne bak. Yapılan hatanın küçüklüğüne değil, kime karşı yapıldığına ve onun büyüklüğüne bak, buyurmuştur. Bu itibarladır ki, ariflerden birisi, küçük diye bir günah yoktur. Her muhalefet büyük günahtır, dedi. Sahabeden birisi de, siz bugün kıldan ince gördüğünüz ve hiç kıymet vermediğiniz öyle günahlar yapıyorsunuz ki, biz Resulullah zamanında onları büyük günahlardan sayardık, demiştir. Çünkü sahabe-i kiram, Allahü Teala'yı daha iyi bildikleri için onların nazarında Allahü Teala'nın azametine nispetle ona karşı işlenen her kusur büyük günah sayılırdı. Diğer bir sebep de yaptığı küçük günaha sevinerek bunu bir nimet saymak ve şekâvet sebebi olduğunu bilmemektir. Küçük günahtan zevk aldıkça büyümeye başlar ve kalbi karartmakta tesiri çoğalır. Hatta çok günahkârlar günahıyla övünür ve onunla iftihar eder. Küçük günahı, büyük günah yapan sebeplerden birisi de Allahü Teala'nın onu teşhir etmeyip gizlemesine ve kendisine mühlet vermesine ihanet ederek ona dadanmaktır. Bilmiyor ki bu mühlet Allah'tan bir lütuf değil, belki bir mekirdir. Bu günahının çoğalmasına sebep olur. Nitekim Allahü Teala Mücadele Suresi 8. ayetinin sonunda kendi aralarında da Allah bizi söylediklerimizle azaplandırsa ya diyorlar. Onlara cehennem yeter, oraya girecekler. Artık o ne kötü dönüş yeridir buyurdu. Diğer bir sebep de gizli işlediği günahı toplum arasında anlatmaktır. Bu, Allah'ın onu gizlemesine karşı bir cinayet ve dinleyenleri kötülüğe teşviktir. Bunlar kendi cinayetine eklenen iki cinayettir. Bu sebeple cinayeti üç katlı olur. Şayet başkalarını da teşvik eder ve bu isyanın sebeplerini onlara da hazırlarsa dört katlı cinayet olur. Nitekim haberde herkes affedilir ancak Günahlarını açıklayanlar müstesnadır. Gece günah işleyen kimsenin günahını Allah fâş etmediği halde sabahleyin kalkınca kendisi yaptıklarını herkese söyler. İşte bu affedilmez diye varit olmuştur. Nitekim zatın birisi sakın günah işleme. Şayet bir kötülük işlersen hiç olmazsa başkasına duyurmak suretiyle onu da bu günaha teşvik etme, zira bu sebeple iki günah işlemiş olursun. Bunun için Allahü Teala, Tevbe Suresi 67. ayetinin başında, münafık erkeklerle münafık kadınlar birbirine benzerler. Onlar kötülüğü emrederler, iyilikten alıkoymaya çalışırlar. Buyurmuştur. Seleften birisi. ''Başkasına yapılan en büyük isyan için ona müsait zemin hazırlamaktadır.'' ''Başkasına yapılan en büyük kötülük, isyan için ona müsait zemin hazırlamaktır.'' demiştir. Küçük günahı, büyük günah yapan sebeplerden birisi de, küçük günahları işleyen kimsenin örnek kabul edilen bir alim olmasıdır. Böyle bir kimsenin küçük günahı büyük olur.'' Alemin ipek giymesi, altın işlemeli eyerlere binmesi ve sultanların şüpheli mallarından maaş alması, hükümdarların hatalarına göz yumması gibi. Haberde kötü bir adeti ihtas eden kimsenin günahı kendisine ait olduğu gibi ona bakarak bu günahı işleyenlerin kendi günahlarından bir şey eksilmediği halde günahları gibi bir günahta o adama yazılır diye varid olmuştur bu onun örnek olması ve kötülüğü ilk icat etmesi bakımındandır Allahü Teala Yasin suresi 12. ayeti sonunda ve öldükten sonra geri bıraktıkları iyi ve kötü eserleri yazarız biz her şeyi İmam-ı Mübin'de Levh-i Mahfuz'da yazıp saymışızdır buyurmuştur. Levh-i Mahfuz'da yazıp saymışızdır buyurmuştur. İbn Abbas kendisine uyulan alime yazıklar olsun. Kendisi bir zelle işlerse ondan döner. Fakat insanlar ona uyarak bu kötülüğü etrafa yayarlar demiştir. Diğer zatın birisi de alimin hatası bir geminin yara alması gibidir. Yara alan gemi kendisi battığı gibi içindekileri de batırır. Alim de hem kendini hem de hem de kendine uyanları helakete sürükler demiştir. İsrailiyyat'ta hikaye edildiğine göre alim'in biri kendisi bidatlara saplandığı gibi birçok kimseleri de sapıttı. Nihayet pişman ve tövbekar olarak Halkın ıslahı için uzun müddet çalıştı. Allahü Teala zamanın Peygamberine vahiy ederek buyurdu ki, bu adamın günahı yalnız kendisiyle aramızda olsa onu bağışlardım. Fakat azdırıp da cehenneme girmelerine sebep olduğu nice kimseler vardır. Onlara ne yapalım? Günah hakkında diğer alimlerin sözleri. Günahlar imanı Zayıflatır Ahmet bin Hanbel Günahlardan sakınan kimseler, nefisleri üzerinden terbiye kamçısını kaldırmazlar. allah Teala'nın razı olduğu işler için nefislerini zorlarlar. Onlar mal ve mülkü allah Teala'nın rızası için vermekten çekinmezler. Ali bin Muhammed Beşşar Bizim kerametimiz açıktır. Bu kadar çok günah ile yeryüzünde yürümemizden büyük keramet olur mu? ŞAH-ı Nakşibend Bahaeddin Buhari allah Teala günah işlemekten kurtardığı kulunu malsız olarak zengin yapmış, aşiretsiz olarak aziz ve şerefli kılmış kimsesi olmadığı halde onu arkadaş eylemiştir. Cafer Havas Bir günah ne kadar küçük olsa bile, onu bir şey sanmayıp ne olur bundan dense, o ufacık günah dağlar kadar büyür. En büyük günah da bir daha işlememek üzere pişman olarak tövbe edilirse ve istiğfar edilerek ağlanırsa, Günahına tövbe eden günahı olmayan kimse gibidir. Hadis-i şerifi gereğince Cenab-ı Allah onun günahını affeder. Daren Deli Muhammed Hilmi Efendi. Her ne ki seni Hakk'ın zatından perdeliyor işte günah odur. Davudu Kebir. Günahlara baktık. İmanın gitmesine sebep olan en kötü günahın, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın kullarına zulmetmek olduğunu gördük. Ebu Bekr Verrak Zehir, ölümün habercisi olduğu gibi, günahlar da küfrün habercisidir. Ebu Haddad Nişaburi Sıkıntı ve üzüntüler, günahların cezalarıdır. Ebu Muhammed Rasibi. Allahü Teala'nın marifette aziz kıldığı bir kimseye yaraşan, günah işleyerek kendini zelil etmemesidir. Ebu Osman Hiri Kul, bütün gücüyle günahlardan uzaklaştığı zaman, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın yardımı, ihsanı her tarafını kaplar. Kalbin günahlarla kararmasının alameti üçtür. Birincisi, günah işlemekten korkmamak. İkincisi, ibadetlerde gevşeklik. Üçüncüsü, vaaz ve nasihatlerin ona tesir etmemesidir. Ebu Türap Nahşebi En büyük günahlar ikidir. Biri dünya sevgisi, diğeri bilmediği bir işin başına isteyerek geçmek. Ebu Hasan Şazili Günahların bağışlanması, ve başa gelen belalardan korunmak için en güzel sığınak, tövbe etmektir. Ebu Hasan Şazili Kalp huzursuzluğuna tutulmamak, eleme uğramamak ve günahlardan temizlenmek istersen, iyi ve hayırlı işlerini çoğalt. Ebu Hasan Şazili Hiçbir günahı küçümsemeyin, çok çalışın. Boş gezenler zengin bile olsa, arkadaşları şeytan, kalpleri şeytanın konağı olur. Hacı Bayram Veli Bir dirhem faiz, otuz zinadan daha günahtır. İmam Gazali İmanın gitmesine sebep olan üç günah vardır. Birincisi, iman nimetine kavuştuğuna şükretmemektir. İkincisi, İmanın gitmesinden korkmamak. Üçüncüsü, Mü'minleri incitmek ve onlara eziyet etmektir. Biliniz ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Haksız yere bir Müslümanı incitmek, Kâbe'yi yetmiş defa yıkmaktan daha büyük günahtır, buyurdu. Hakîm-i Tirmizî Günahlar, gaflet getirir. Gaflet ise, Kalbin katılaşmasına sebep olur. Kalbin katılaşması insanı Allahü Teala'dan uzaklaştırır. Allahü Teala'dan uzaklık ise cehenneme götürür. Hâriş el muhasibi. Câhillerin ahlakından, günahkarların meclisinden, kendini beyanenlerin iddialarından, mağrurların isteklerinden ve ümitsizlerin ümitsizliklerinden sakın ve uzak dur. Hak ile amel et. Allahü Teala'ya güven. Haris el muhasibi. Eğer insan günahını küçük görürse ona ehemmiyet vermez. O zaman o günah büyük günah halini alır. Eğer insan günahını büyük görür, onun için istiğfar eder. Onu gizler ve tövbe ederse o günah küçücük kalır. Hasan-ı Basri. Günahkârların ve ahlakı bozuk kimselerin hediyelerini kabul etmeyiniz. Eğer kabul ederseniz, sizin onların kötü fiillerine ve ahlaksız hareketlerine razı olduğunuz zannedilir. Muhterem dinleyenler, bugünkü sohbetimiz burada sona erdi. Başka bir sohbette buluşana kadar Allah'a emanet olun.